Konfüçyus'un ders niteliğindeki konuşmaları Üstad dedi ki Ülkesini erdemle yöneten kimse Yerini her zaman koruyabilen Ve bütün yıldızların Kendisine uyduğu kutup yıldızıyla Karşılaştırılabilir Üstad dedi ki Halk yasalarla yönetilir Ve cezalarla yola getirilmek istenirse Onlar kendilerini cezalardan Kurtarmaya çalışacaklar Ama hiçbir utanç duymayacaklardır Onlar erdemle yönetilir ve terbiye gerekleriyle yola getirilmek istenirse utanç duyacaklar ve böylece iyi olmaya çalışacaklardır. Üstad dedi ki, Öğrenmek ve sonra bunu başkalarına öğretmek zevk verici bir şey değil midir? Uzak ülkelerden gelmiş arkadaşları olmak hoş değil midir? Kendisini tanımadıklarından dolayı kaygılanmayan bir kimse büyük ve üstün insan değil midir? Filozof dedi ki, Ana-babaya saygı ve kardeşlerine sevgi gösterip de öteki büyüklerine karşı kötü davranan insan pek azdır. Karışıklık çıkarmaktan hoşlanıp da büyüklerine karşı kötü davranışlarda bulunmak istemeyen kişi yok gibidir. Büyük ve üstün insan kendini esas olan şeye verir. Bu esas şey ortaya çıkınca gerçek ilkeler gelişir. Anaya, babaya bağlılık ve kardeşlik sevgisi de kendini gösterir. Bunlar iyilikseverliğin kökü değil midir? Üstad dedi ki, yaldızlı sözlerle erdem bağdaşamaz. Filozof T. Sank dedi ki, her gün kendimi üç nokta üzerinde yoklarım. Başkaları için bir iş görürken acaba onlara bağlı mıyım? Arkadaşlarla konuşurken içten miyim? Derslerden yeter derecede bilgi edinebildim mi? Üstad dedi ki, bin savaş arabası olan büyük bir ülkeyi yönetirken dikkatli, içtenlikli ve sonra ekonomik olmalı, insanlara karşı sevgi göstermeli ve halkı iyi bir yolda kullanmalı. Bir genç evinde anası ve babasına bağlı ve öteki büyüklerine saygılı olmalıdır. Sonra ciddi ve dürüst olmalı, herkese sevgi göstermeli ve iyi kimselerle arkadaşlık etmelidir. Fırsat bulduğu zaman da onların bilgi edinmesine yardım etmelidir. Tusiyat dedi ki, bir kimse dış güzellikten çok iyi ahlaka değer verirse, ailesine hizmette en büyük çabayı gösterirse, dostuna bütün yaşamınca bağlı kalabilirse, onlara karşı içtense, o insan için bir şey bilmiyor deseler de ben onun bilgili olduğunu söylerim. Üstad dedi ki, bir bilgin ağırbaşlı değilse ona karşı saygı gösterilmez. Onun bilgisi de sağlam değildir. Bağlılığı ve içtenliği birinci planda tut. Kendine uygun olmayan kimselerle arkadaşlık etme. Yanlışlarını düzeltmekten korkma. Filozof T. Sank dedi ki, ''Ana-baba için yapılan cenaze törenlerine gereken dikkat gösterilirse, ölülere kurbanlar sunmak savsaklanmazsa halkın erdemi kesinlikle yüksek düzeye erişir.'' Bir öğrenci Tu Kung'a sordu. ''Üstadımız bir ülkeye geldiğinde o yerin hükümeti hakkında öğrenmediği şey kalmaz. O bunları kendi mi öğreniyor?'' Yoksa bu bilgiyi ona başkası mı veriyor? Tukung dedi ki, Üstadımız bunları iyi yürekliliği, doğruluğu, nezaketi ve her şeyi hoşgörüyle elde eder. Onun bu bilgiyi alma yöntemi başka insanlarınkinden farklıdır. Üstad dedi ki, Bir kimsenin babası yaşıyorken onun istediklerine bak. Babası ölünce onun davranışlarına dikkat et. O kimse 3 yıl babasının yolundan ayrılmazsa ona, ana babasına bağlı bir kimse denir. Filozofyu dedi ki: Törenleri yerine getirirken düzenin değeri vardır. Eski kralların gösterdiği yolda bu en üstün bir nitelikti. Büyük küçük işlerde biz bu yolu izledik. Bu düzen bilinirse her şey yoluna gider. Bir insan için en önemli şey düzendir. Filozofyu dedi ki: Anlaşmalar doğru olan şeye göre yapılırsa verilen sözler yerine getirilir. Saygı yerinde gösterilirse ayıp ve utançtan uzak kalınır. Böylece birbirine bağlı olanlar saygı değer olurlar. Üstad dedi ki, büyük ve üstün insan yemekte karnının doyup doymayacağını düşünmez. Evinde rahatını aramaz. Yaptığı işlerde ağırbaşlı, konuşmalarında dikkatli bir kimsedir. O, ilkesi olan kimseleri araştırır. Bu kimse için öğrenmeyi seven bir kimse denebilir. Tuukunk dedi ki, Dalkobuk olmayan yoksul insanla gururlu olmayan zengin bir kimse için bir şey söyleyebilir misiniz? Üstat yanıt verdi. Evet söyleyebilirim. Yalnızca onlar, yoksul ama mutlu, zengin ama terbiye ve incelikten ayrılmayan bir kimseyle karşılaştırılamazlar. Tuukunk yanıt verdi. Şiir kitabında denmiştir ki, bir şeyi keserken törpüle, boyarken cilala. Anlaşıldığına göre bu sözler sizin söylediklerinizi aynen içeriyor demektir. Üstad dedi ki, sonunda seninle şehir üzerine konuşabilirim. Sana bir şey sorduğum zaman arkadan neyin geleceğini biliyorsun. Üstad dedi ki, insanların beni tanımamış olmalarından dolayı üzülme. Ben onları tanımadığım için üzülürüm. Üstad dedi ki, 15 yaşımda kendimi öğrenmeye verdim. 30 yaşında istencime sahip olabildim. 40 yaşımda kuşkulardan uzaklaştım. 50 yaşımda göklerin buyruğunu öğrendim. 60 yaşında sezgi yoluyla her şeyi kavradım. 70 yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden yüreğimin isteklerini yerine getirebildim. Mank i anaya babaya sevgi ve bağlılığın ne olduğunu sordu. Üstat yanıt verdi. Onların sözünü dinlemektir. Yaşarken ailemize terbiye gereklerine göre hizmet etmeliyiz. Öldükleri zaman tören kurallarına göre onları gömmeliyiz. Ana, baba, çocuklarının hastalanmasından korkarlar. Bugünlerde anaya babaya bağlılık demek bir kimsenin ailesini geçindirmesi olarak anlaşılıyor. Ama köpek ve atlar da aynı şeyi yaparlar. Saygı olmazsa bunu ötekinden nasıl ayırt edebiliriz? Anaya babaya sevgi ve bağlılık zorluk ve biçim sorunudur. Ailesinin bir sıkıntısı olunca genç çocuk bu sıkıntıyı kendi sırtına alırsa şarabını, yiyeceğini, Ailesinin önüne koyarsa bu anaya babaya sevgi ve bağımlılık sayılır. Öğrenci sordu, bu dalalık nedir? Üstad cevap verdi, kendi düşüncelerinin olmamasıdır ve kendi fikirlerini herkesinkinden üstün görmektir. Üstad dedi ki, bir insanın yapacağı işlere bak, onun sakladıklarına bak, onun kendisi gibi olmayanlara nasıl davrandığına dikkat et, dinlediği şeylere bak. Bir insan kişiliğini nasıl gizleyebilir ki? Bir kimse sürekli yeni bilgiler elde ederek eski bilgisini geliştirmeye çalışırsa, o kimse başkalarının öğretmeni olabilir. Tu üstün insan kimdir diye sordu. Üstat yanıt verdi. Konuşmadan önce eyleme geçer ve sonra eylemine göre konuşur. Büyük ve üstün insan özgür düşüncelidir ve dar kafalı değildir. Ancak küçük bir insan dar kafalıdır. Ve ancak küçük bir insan özgür düşünceli değildir. Düşünmeden öğrenmek zaman yitirmektir. Bir şeyi öğrenmeden düşünce ileri sürmek tehlikelidir. Üstad dedi ki, Yu sana bilginin ne olduğunu öğreteyim mi? Bir şey bildiğin zaman onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şey bilmiyorsan onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir. Üstad dedi ki, Garip öğretiler üzerinde çalışmak gerçekten zararlıdır. Sadece para kazanmak amacıyla bilgi edinmeye çalışmak zararlıdır. Çok dinle, kuşkulandığın noktaları bir yana bırak ve sakınarak konuş. O zaman pek az yanlışın olur. Çok gör ve tehlikeli şeylerden uzaklaş ve davranışlarında sakıngan ol. O zaman pişman olmazsın. Bir kimse konuşmalarında ve davranışlarında az yanlış yaparsa... Bu kimse kazanç yolundadır demektir. O sırada bir prens sordu. Halkı söz dinler kılmak için ne yolda davranmalı? Üstat yanıt verdi. Doğruluktan ayrılma, yanlışlarını düzelt. İşte o zaman halk söz dinler. Kendin gibi olmayanlara kötü davranma, onlara yalan söyleme. Yanlışlarını düzeltmezsen, doğruluktan ayrılırsan o zaman halk söz dinlemez. Chi Kang sordu. Halkın hükümdarlarına karşı saygılı olması, bağlılık göstermesi ve çok çalışması için ne yapmalı? Üstat yanıt verdi. Halkı ağırbaşlılıkla yönetirse ona saygı gösterirler. O hükümdar herkese karşı incelikliyse ona bağlılık gösterirler. İyi yoldan gider, elinden geldiğince öğrenmeye çabalar ve dar kafalı olmazsa halkı da çok çalışır. Birisi Konfüçyus'a dedi ki, ''Neden devlet hizmetinde bir görev almıyorsunuz?'' Üstat yanıt verdi. Şiir kitabında anaya, babaya bağlılık konusunda ne diyor? ''Sen ana ve babana bağlıysan kardeşlik ödevini yapmış olursun. Bu davranış devleti etkiler ve aynı zamanda hükümeti etkiler. Şu halde bir insan neden devlet hizmetinde görev alsın ki?'' Üstat dedi ki, ''Bilmiyorum bir kimse nasıl oluyor da yalancılıkla işini başarabiliyor.'' Büyük ve küçük arabalar nasıl oluyor da boyunduruk ve koşum olmadan gidebiliyor? Yalancılar nasıl oluyor da yükselebiliyor? Tu Chang, bin yıl sonraki işler bilinebilir mi diye sordu. Üstat yanıt verdi. Yin sülalesi, Hisa sülalesinin devlet düzenini izledi. Onların bir şeyler aldığı ya da onlara bir şeyler eklediği bilinmektedir. Chu Hanedanı, Yin Hanedanı'nın düzenini izledi. Onlardan neyin alındığı ya da onlara neyin eklendiği biliniyor. Belki bundan sonra gelenler çoğuları izleyeceklerdir. Yüzlerce yıl sonra bile olsa çoğuların işleri bilinecektir. Üstad dedi ki: Zalim hükümdara övgüyle sunu sunmak dal Doğru olan şeyi görmek ama yapmamak korkaklıktır. Üstad dedi ki: Bir kimse erdemli değilse törenlerle ne ilgisi olabilir? Yaz törenlerinde ise üzüntüyü derinden göstermek İlgisiz görünmekten daha iyidir. Üstad dedi ki, ''Kuzeyin ve Doğu'nun barbar boylarının da başkanları var. Ancak bizim hükümdarsız büyük ülkelerimizle karşılaştırılamazlar.'' Çi ailesinin başkanı Tayı Dağı'na sunu sunacaktı. Üstad, Çi ailesinin başkan yardımcısına dedi ki, ''Onu bu işi yapmaktan alıkoyamaz mısın?'' ''O hayır.'' dedi. Üstad, ''Ya, demek Tayı Dağı'nın anlayışsız olduğunu söylemek istiyorsun.'' Üstad dedi ki, ''Büyük ve üstün insan kavga etmez. Ama gerekirse okla bile dövüşebilir. Ama o yine düşmanını selamlar ve şerefine içki içer. O savaşında bile iyi ve üstün bir insandır.'' Biri, büyük kurban törenlerinin, dini törenlerin ne anlam taşıdığını sordu. Üstad yanıt verdi, ''Bilmiyorum, bunu anlatabilen bir kimse kolayca imparatorluğu yönetebilecektir. Eğer imparatorluğu yönetenler, Öncekilerin bilgi birikimlerini aldıysa, onların izinden gidiyorsa, onlar yetkin demektir. Bunun içindir ki ben çoğuları izliyorum. Üstad dedi ki, bir hükümdara toplum kurallarına göre hizmet edilirse halk ona dal kabukluk edildiğini düşünebilir. Bunun üzerine Dükting bir hükümdarın adamlarını nasıl kullanması ve bu adamların hükümdarlarına nasıl hizmet etmeleri gerektiğini sordu. Konfüçyus yanıt verdi. Bir hükümdar adamlarını toplum kurallarına göre kullanmalı. Adamlarıysa hükümdarlarına hizmette aşırıya gitmemeliler. Bir hükümdar geçmiş hükümdarların yaptıklarını ayıplıyorsa bu tamamen boştur. Kendi yaptıkları üzerine ise konuşmak yersizdir. Nasıl sonuçlanacağı belli olan işler için gösteri yapmak anlamsızdır. Üstad dedi ki, Erdemli davranışlar komşuluğu pek iyi kılar. Bir kimse Erdem'in egemen olduğu bir yerde kalmak istemezse, o kimse akıllı kabul edilebilir mi? Üstad dedi ki, ''Erdemli olmayan kimseler uzun zaman yoksulluğa, sıkıntıya ve eğlenceye karşı koyamazlar. Erdem, Erdem içinde yer alır. Akıllı olanlar bunu ararlar.'' Üstad dedi ki, ''İstekler Erdem'in üzerine kurulursa nefret uyandırıcı davranışlar olmaz.'' Üstad dedi ki, Gerçekten erdemli olan bir kimse başkalarını sevebilir ya da onlardan nefret edebilir. Zenginlik ve onur herkesin istediği şeylerdir. Bunlar doğru bir yolda kazanılmazsa pek çabuk yitirilir. Yoksulluk ve düşkünlük insanların nefret ettiği şeylerdir. İnsanlar dürüst davranmazlarsa bunlardan kendilerini sıyırmanın olanı yoktur. Büyük ve üstün insan, Erdem'den uzaklaşırsa o iyi bir ün kazanabilir mi? Ancak cahiller ve bilgisizler Erdem'den uzaklaşmış kişilerin peşinden gider. Büyük ve üstün insan iki yemek arasında bile Erdem'e aykırı davranmaz. İvedi anlarında bile ondan ayrılmaz. Ve tehlikeli zamanlarda da onu bırakmaz. Üstad dedi ki, Erdem'i seven birini henüz görmedim. Erdem'den hoşlanmayan bir kimseden, nefret edene daha rastlamadım. Erdemli bir kimse bundan başka bir şeye değer vermez. Erdemli olmayanlardan nefret eden kimse kendisine erdemsiz birinin yaklaşmasına engel olacak yolda Erdem'i yerine getirecektir. Bir kimse bir gün gücünü Erdem için kullanabilecek mi? Onun gücünün bu yolda yeterli olmadığını hiçbir zaman görmedim. Böyle bir olay olabilir ama ben görmedim. Üstad dedi ki İnsanların yanlışları, sınıflarının özelliğidir. Bir insanın yanlışlarını görmekle onun erdemli olduğunu anlayabilirsiniz. Bir insan sabahleyin taoyu işitse, akşamleyin yazıklanmadan ölebilir. Üstad dedi ki, elinde eğitici kitapları olan bir bilgin, kötü giysilerinden ve tatsız tutsuz yemeklerinden dolayı utanç duyuyorsa, bu kimseye önem vermeye değmez. Üstad dedi ki, büyük ve üstün insan, dünyada bir şeye karşı ne düşkünlük gösterir ne de onu küçümser o doğru olan şeyi izler bir insan sözlerinde insanlara Erdemli olmayı mütevazi yaşamayı söylüyor fakat kendi hayatında zenginlik içinde yaşıyorsa o insan yalancıdır Üstad dedi ki büyük ve Üstün insan Erdemi küçük insansa rahatını düşünür Üstün insan yasalar konusunda kafasını çalıştırır küçük insansa, ona söyleneni sadece dinler ya da çıkarını aramaya başlar. Üstad dedi ki, hep kendi çıkarını göz önünde tutmaya çalışan kimse pek çabuk düşman kazanır. Üstad dedi ki, ülke toplum düzenlerine göre ve içtenlikle yönetilirse bir karışıklık çıkmaz. Ülke içtenlikle yönetilirse toplum kurallarına da gerek kalmaz. Üstad dedi ki, yüksek bir konumda bulunmadığından dolayı telaşlanma. Asıl o konuma uygun olup olmayacağından dolayı endişe et. Üstad dedi ki, Ey Şan, benim öğretim her yeri kapsar. Öğrencisi t yanıt verdi. Evet. Üstad dışarı çıktı. Öğrencileri birbirine sordu. O bu sözleriyle neyi anlatmak istedi? t şu yanıtı verdi. Üstadımızın öğretisi, bağlılık ve iyilikseverliği içine alır. Üstad dedi ki, Büyük ve üstün insan, yalnızca doğruluğu, Küçük insansa yalnızca çıkarını düşünür. Değerli ve güler yüzlü bir insan gördüğümüzde onun gibi olmayı düşünmeliyiz. Değersiz bir kimseye rastladığımızdaysa geri dönmeli ve kendimizi incelemeliyiz. Üstad dedi ki ailenize hizmet ederken eleştirilerinizde incelikli olmalısınız. Sözlerinize aldırış etmediklerini görseniz bile daha çok saygılı olmayı sürdürün. Bu sizi yorsa bile kızmayın. Üstad dedi ki, aileniz yaşıyorken uzak yerlere gitmeyin, gitseniz bile belirli bir yeriniz olmalı. Sevinç ve üzüntü anları için ana ve babanın yaşı kesinlikle bilinmelidir. Üstad dedi ki, eski insanlar sözlerinde aşırılığa kaçmamışlardır. Çünkü yaptıkları işlerde başarıya erişemeyeceklerinden korkmuşlardır. Büyük ve üstün insan sözlerinde dikkatli, davranışlarında ağır başta olmalıdır. Erdem olduğu yerde kalmalı, komşuları da etkilemeli. Çevremize yeni taşınan birine sert ve kötü davranmamalı. Hükümdara hizmet ederken onun yanlışlarını söylememek dal kabukluğa girer. Üstad dedi ki, Kung Yek Chang iyi bir eş olabilir. O her hapiste hapisteyse de suçlu değildir. Bunun için kızımı onunla evlendirdim. Tuz Kung sordu, ''Bana ne at verebilirsiniz?'' Üstad yanıt verdi. ''Sen bir kapsın. Nasıl bir kap? Değerli taşlardan yapılmış bir kurban kabı.'' yanıtını verdi. Biri dedi ki, ''Jung gerçekten dürüst bir insandır ama güzel konuşma yeteneği yok.'' Üstad dedi ki, ''Güzel konuşmanın yararı nedir? Başkalarını güzel sözlerle oyalayan bir kimse çoğu zaman o kimselerin nefretini çekmiştir. Onun dürüst bir insan olduğunu bilmiyorum ama neden ille de güzel konuşması gereksin ki?'' Üstad dedi ki, işlerin yapılmasında asıl madde inceliğe egemen olursa o işte güzellik olmaz. İncelik asıl maddeye üstün gelirse o işte derinlik olmaz. Ama incelik ve asıl madde birbirine eşitse o zaman büyük ve üstün insana sahip oluruz. İnsanlar doğruluk için dünyaya gelmişlerdir. Bir insan doğru yoldan ayrılır, buna karşın iyi bir yaşam sürerse ölümden kurtuluşu yalnızca bir şans eseridir. Üstad dedi ki, gerçeği bilenler onu sevenlerle karşılaştırılamazlar. Onu sevenler ondan zevk alanlarla bir değildir. Üstad dedi ki, yetenekli, ortanın üstünde olan insanlarla yüksek konular konuşulabilir ama ortanın altında olan kimselerle bu konular üzerine konuşulamaz. Akıllı ve erdemli insanlar denizlerden hoşlanır, dağlardan zevk alırlar. Onlar kıpır kıpırdırlar. Ve bazen de dingindirler. Üstad dedi ki, Büyük ve üstün insan kendisini bilgiye verir. İlkelere bağlı kalır ve sınırı aşmaz. O aldatıldığı zaman o konuda bilgisinin ve yeteneğinin az olduğunu bilir ve yerini daha erdemlisine devreder. Üstad dedi ki, Ben yaratıcı olmaktan çok aktarıcıyım. Eskiyi sever ve ona inanırım. Bunun için yaşlı Bilge Pank ile kendimi karşılaştırmayı bile göze alabilirim. Üstad dedi ki, dinginlikle bilgi edinmek ve zevkle öğrenmek ve usanç duymadan öğretmek konusunda hangisi benim olabilir? Üstad dedi ki, erdem konusunu iyice işlememek, öğrenilen şey üzerinde yeter derecede durmamak, doğruluğa karşı ilgisiz kalmak, kötü olan şeyleri de işitmemek. İşte bunlar beni üzen şeylerdir. Üstad, işi başından aşkın olduğunda dingin ve neşelidir. Üstad dedi ki, aşırıya kaçmak benim için yok olmak demektir. İsteklerini gerçek ilkeler için kullan, erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış, kendini iyiliğe ver, eğlencelerin sanat için olsun. Üstad dedi ki, bilgi edinmeye istekli olmayanlara bir şey anlatamam, kendini gösteremeyen kimselere yardım edemem. Bir kimseye bilgimin bir bölümünü öğrettiğimde, o kimse bunun öteki üç bölümünü öğrenemezse, Dersimi bir kez daha yenilemem. Ben ağladığım günlerde asla şarkı söylemem. Tuğulu dedi ki, ''Devlet ordularını yönetecek olsanız yanınıza kimi alırsınız?'' Üstat yanıt verdi. ''Silahsız olarak kaplana saldıranı, kayıksız olarak ırmağı geçmeye çalışanı ve öleceğinden dolayı hiçbir kaygı duymayanı yanıma almam. Benimle birlikte gelecek kimse, sorumluluğu anlayan ve hazırladığım planları, seve seve yerine getirebilen bir kimsedir. Unutma ki, kendi hayatının değerini bilen, karşıdakinin hayatının da değerini bilir. Ve insanlara ona göre muamele yapar. Üstad dedi ki, ''Zenginliği elde etmede başarıya ulaşacağımı bilsem, arabacı olmak gerekse de yine bunu yaparım. Ama bunda başarı elde edemezsem, o zaman sadece sevdiğim şeyi izlerim.'' Üstadın sakınmayla karşılaştığı şeyler, oruç, savaş ve hastalıklardır. O bunları anlamsız ve üzücü bulur. İnsan müziği ve sanatı sevmeli. Üstat bir gün müzik dinledi. Üç ay yediği etin tadını anlayamadı. Dedi ki bir müziğin böyle yetkin olabileceğini bilmiyordum. Yiyecek pirincim, içecek suyum ve kolumu dayayacak bir yastığım var. Bunlarla ben mutluyum. Zenginlik, şan, onur doğru olmayan bir yolda elde edilirse bunlar benim için uçan bulutlar gibidir. Üstad dedi ki, ömrüm daha da uzatılacak olursa 50 yıl kitap okumaya çalışırım. Böylece hiç yanlışım olmazdı. Üstadın sık sık konuştuğu konular şiir, tarih ve bilgelik üzerineydi. Hep bunlar üzerine konuşurdu. Bir gün Dükşi Tuğlu'ya Konfüçyüs'ün nasıl biri olduğunu sordu. Tuğlu yanıt vermedi. Üstad dedi ki, neden ona benim alçak gönüllü bir insan olduğumu, ders verirken yemeğimi unuttuğumu, Üzüntülerimi, neşeyle dağıttığımı ve yaşlandığını anlamayan bir kimse olduğumu söylemedin. Üstad dedi ki, ''Ben doğuştan bilgisi olan bir insan değilim. Eskiyi seven ve onu aramayı zevk edinen bir insanım.'' Üstadın söz etmediği konularsa doğaüstü varlıklar, üstün güçler ve ruhlardır. Bu konuların insanı geliştirmeye faydası olmadığı için konuşmaya ve tartışmaya değer olmadığını söylüyordu. Üstadın öğrettiği dört şey vardı. Yazı, ahlak, bağlılık ve doğruluk. Üstad dedi ki, Kutsal insanları sevmem. Kutsal insanlar benim görmeyi istediğim kimseler değildir. Görmek istediklerim ancak büyük ve üstün insanlardır. İşte istediğim budur. Üstad dedi ki, İyi insanlar benim görmek istediğim kimseler değildir. İlgi duyduğum kimseler sonsuzluğu kazanmış kimselerdir. İşte istediğim budur. Cahil halk, bir şeyi olmadığı halde varmış gibi davranıyor. Boş ama dolu olduğunu sanıyor. Sıkışık bir durumda ama özgürmüş gibi görünüyor. Bu halde sonsuzluğu elde etmek güçtür. Üstad dedi ki, ne yapacağını bilmeden davranan kimseler vardır. Ben böyle yapmam. Farklı fikirleri duymak, iyi olanı seçmek ve hep onu izlemek. Çok görmek, onu saklamak. İşte bunlar bilgi kazanmanın ikinci yöntemidir. İnsanların bana yaklaşmalarını isterim. Ancak benden uzaklaştıklarında yapacakları şeylerin sorumluluğunu üzerime alamam. Neden bu kadar kaba davranıyorlar? Bir kimse bana temiz olarak gelirse onu temiz olarak kabul ederim. Üstat dedi ki, büyük ve üstün insan, partizan olmaz. Üstün hükümdar, halkı ona kötü davransa da onları sırtında taşımayı bilmelidir. Bilmeli ki hükümdar, kendisini sevsin ya da sevmesin halkı sayesinde vardır. Üstad dedi ki, çok savurganlık söz dinlemezliği doğurur. Eli sıkılık da bayağılığı. Bayağı olmak, söz dinlemez olmakla aynı şeydir. Üstad dedi ki, büyük ve üstün insan hep hoşnut ve rahattır. Küçük bir insansa hep üzüntü ve telaş içindedir. Üstadımız nazik ama gururludur. Yücedir. Ama korkunç değildir. Saygılı ve çok ölçülüdür. Filozof T. Sank hastaydı. Öğrencilerini çağırttı ve şöyle dedi. Ellerimi ayaklarımı açın. Şiir kitabında denmiştir ki sanki derin uçurumun kıyısında ya da ince buz üzerindeymişiz gibi anlayışlı ve sakıngan olmalıyız. İşte ben de böyleyim. Bundan sonra bana zarar verecek şeylerden nasıl kaçacağımı bilirim. Ah benim küçük çocuklarım. Bir kuş ölmek üzereyken sesi üzünç vericidir. Bir insan ölürken sözleri güzeldir. Büyük ve üstün insanın önem verdiği üç şey vardır. Büyük ve üstün insan konuşurken yüzüne ve gözüne önem vermelidir. Bakan kişi onda içtenlik bulmalıdır. Sözleri kabalık ve bayağılıktan uzak olmalıdır. Ve kendini kutsal görmemeli, halkın önünde kendini kutsallaştırmaya çalışmamalıdır. Yetenekli olan insanlar olmayanlara soru sorabilir. Çok şeyi olanlar hiçbir şeyi olmayanlara soru sorabilir. Bir şeyi olan kimse hiçbir şeyi yokmuş gibi davranabilir. Dolu bir şeyi boş kabul edebilir. Öyle bir kişi vardır ki yetim bir prensi korumasını alır ve büyük bir devleti yönetir. Yüksek rütbeye eriştiği halde onu zorla elde etmek istemez. Böyle bir kimse büyük ve üstün insan değil midir? Evet. O büyük ve üstün insandır. Bilgin insan anlayışlı ve sabırlı olmalıdır. Çünkü onun yükü ağır ve yolu uzundur. Bilmek lanetlenmektir. Bilgiyi kendi yükü olarak kabul eder. O ağır değil midir? Bu yük yalnızca ölümle sona erebilir. Uzun bir zaman değil mi? Evet, uzun bir zaman. Zeka şiirle ve yazıyla gelişir. İnsan ve toplum ise eğitimle oluşturulur ve müzikle yetkinleşir. Halk bir dizgeye uymaya zorlanır ama onu anlamaya asla zorlanamaz. Üstad dedi ki, gözü pekliği seven ama yoksulluktan nefret eden bir kimse karışıklık çıkarabilir. İyiliksever olmayan bir kimse de karışıklık çıkmasına yol açabilir. Aylık istemeden çalışan bir insanı bulmak güç olduğu gibi fazla aylık verecek bir efendi bulmak da güçtür. Bir kimse... Yetenekli ve iyi bir insan olup da, gururlu ve cimri ise onun başka yeteneklerine asla önem verilmez. Bir ülkede kargaşa çıkıyorsa, bilin ki zenginler o kargaşadan beslenir. Ve bu ülkede zenginlik, onur gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır. Çünkü gerçek zenginlik ve onur, tehlikeli ülkelere gitmez, karışıklık içinde olan yerlerde bulunmaz. Gerçek ilkeler, o ülkede egemen olduğunda o kendini gösterir. Bu ülkeler orada yoksa o kendisini gizler. Üstad dedi ki, çalışkan bir insan tanıyorum ama dürüst değil. Sıradan bir insan tanıyorum ama içten değil. Akıllı bir insan tanıyorum ama incelikli değil. İşte böyle insanları anlayamıyorum. Üstad dedi ki, öğrenirken sanki ona erişemeyecekmiş gibi düşün. Onu yitirecekmiş gibi korku içinde ol. Hükümdarla anlaşamayan insanlar onun yanında kendilerini güvende ve dostça hissedebiliyorsa o ülke asla yıkılmaz. O hükümdar da ömrünün sonuna kadar sırtından vurulmaz. Üstad dedi ki, yeteneklileri bulmak güçtür. Fakat her ne kadar güç olsa da devlet kademesinde sadece yetenekli ve erdemli insanlar yükselmelidir. Böylece halk da erdem kazanır. Üstad dedi ki, kusursuz bir hükümdar, Sarayda yaşamayabilir. Belki bir kulübede yaşar. Ama gücünü hendek ve kanallar açmak için kullanır. İşte bu kusursuzluktur. Üstadın seyrek olarak ele aldığı konular fayda, yazgı ve iyilikseverliktir. Bir köyden bir adam geldi. Dedi ki, filozof Kung gerçekten büyük bir insan. Bilgisi geniştir ama kendisini ünlü olarak göstermeye çalışmaz. Üstad onları dinleyince öğrencilerine sordu. Benim yapabileceğim şey nedir? Araba kullanmak mı yoksa o ok katmayı mı öğrenmeye çalışacağım? Tabii ki araba kullanmasını öğreneceğim. Üstadın dört özelliği şunlardır. yargısızdır, Bir şeye hemen karar vermez. İnatçı değildir. Bencil değildir. Büyük bir memur, üstadın öğrencisine sordu. Üstadınızın kutsal bir insan olduğu söylenemez mi? Yetenekleri nasıl da türlü türlü? Üstad bu konuşmaları duydu. Dedi ki, bu büyük memur beni tanımıyor mu? Ben gençken durumum pek parlak değildi. Bunun için birçok iş yaptım. Bunlar bayağı işlerdi. Büyük ve üstün insan böyle türlü işler yapabilir mi? Onun bu tür işler yapmasına ne gerek var? Lao dedi ki, Üstad diyor ki, Bir memurluğum olmadığı için birçok iş denedim. Üstad dedi ki, Benim gerçekten bir bilgim var mı bilmiyorum. Bilgisiz bir insan bana bir şey soracak olursa, her şeyi tüketene dek onu anlatırım. Üstad, ülke dışına çıkıp 9 barbar boy arasında yaşamak istiyordu. Biri dedi ki, onlar barbardırlar, böyle bir şeyi nasıl isteyebilirsiniz? Üstad dedi ki, üstün insan onlar arasında yaşarsa orada barbarlık diye bir şey kalabilir mi? Üstad dedi ki, ev dışında yüksek memurlara ve soylulara hizmet etmek, evindeyse babasına ve kardeşlerine hizmet etmek, Ölünceye dek çok çalışmamak, çok şarap içmemek. Bunlardan hangisini yapayım? Üstad bir ırmağın kenarında duruyordu. Dedi ki, gece gündüz durmadan, tükenmeden akıp gidiyor. Üstad dedi ki, güzelliği sevdiği kadar Erdem'i de seven bir insan görmedim. Üstad dedi ki, bilginin ilerlemesi insanın bir dağa çıkmasıyla karşılaştırılabilir. İşi tamamlamak için bir sepet toprağa gereksinme varsa... Ben hemen durur ve işi bırakırım. Bu düz bir yere toprağı boşaltmaya benzetilebilir. Burada bir sepet dolusu toprak bir seferde yere atılıyorsa bu işte ilerleyiş benim önde gidişimi gösterir. Üstad dedi ki, gençlere saygı gösterilmelidir. Onların geleceğinin bizim şimdiki durumumuza eşit olmayacağını nasıl bilebiliriz? 40-50 yaşına gelip de kendisinden söz etmezse o gerçekten saygı gösterilmeye değer bir insandır.'' Üstad dedi ki, İnsanlar, yasalar yerine geçen öğütleri çiğneyebilir mi? Bunlar insanların davranışlarını düzenlemektedir. İnsanlar bu öğütülerden hoşlanmadıklarını incelikle söyleyebilirler mi? Bunlar amaçlarını ortaya koymaktadır. Bir kimse bu sözlerden hoşlandığı halde amacını ortaya koymazsa ve sonra öğütleri kabul edip de davranışlarını düzeltmezse ben bu kimse için gerçekten bir şey yapamam. Üstad dedi ki, Bağlılığı ve içtenliği asıl ilki olarak kabul et. Kendine eşit olmayan arkadaşlar edinme. Üstad dedi ki, bir komutan görevinden uzaklaştırılabilir ama düşüncelerinden asla. Üstad dedi ki, erdemli insan kenevirden yapılmış eski giysileriyle kürküler içinde bulunan bir adamın yanındayken bile kendisinden utanç duymayan insandır. Hiç kimseden nefret etmez, açgözlü değildir. Hep iyi olan şeyi yapar. Tuğlu sürekli bu sözleri ineliyordu. Bunun üzerine Üstad dedi ki, bu sözler yetkinliği yaratmaya yetmez. Hava soğuduğunda yapraklarını en son dökenlerin çam ve servi ağaçları olduğunu anlarız. Akıllı insanlar kendilerini coşkuya kaptırmazlar. Erdemli olanlar kuşku içinde olmazlar. Gözü pek olanlar hiçbir şeyden korkmazlar. Üstad dedi ki, kimi insanlarla birlikte çalışabiliriz. Ama asıl konularda birlikte olmadığımızı anlarız. Asıl ilkelerde birlikte olabiliriz. Ama bunları uygulama konusunda anlaşmaya varamayız. Bunları uygulama konusunda anlaşsak da olaylar için yargıda bulunmakta ayrılabiliriz. Erik ağacının çiçekleri nasıl da titrer ve kıvrılır. Hiç seni düşünmez olur muyum? Fakat evin çok uzakta. Üstad dedi ki, bu düşüncenin yokluğundan ileri gelir. O da öyle uzaklardı ki, Konfücius kendi köyünde sıradan ve içten görünür. Fakat bu sıradanlık ve içtenlik zoraki veya bir kibrin kendini küçük göstermesi gibi değildir. Sanki konuşamıyormuş gibi, çenesini açamıyormuş, bayağı bir insanmış gibi görünür. O, sarayda aşağı rütbeli memurlarla serbest ama ciddi bir tavırla konuşur. Yüksek rütbeli memurlarla konuşurken yumuşak ama keskin konuşur. Üstada göre üstün insan, Giysilerinin süsünde koyu eflatun ya da koyu mor renk kullanmaz. Dahası iç çamaşırları için de kırmızı ya da kırmızılı bir şey kullanmaz. İç çamaşırları ipektendir ve yukarısı dar, aşağısı geniştir. Hasır düzgün değilse oturmaz. Köylüler, cinleri, şeytanları kovmak için tören yaptıklarında konfüçyusta resmi giysilerini giyer ve merdivenin başında durur, onları izler. Arkadaşlarından biri öldüğünde eğer ilgilenecek biri yoksa onu ben gömeceğim der. Ve yaz süresi boyunca da bütün görevleri yerine getirir. Yatakta bir ölü gibi yatmasını sevmez. Evde resmi tavırlar takınmaz. Üstad dedi ki, Eski çağlardaki insanlar törenler ve müzik konusunda çok bilgisizdiler. Oysa sonraki çağlardaki insanların tören ve müzik bilgileri vardı. Fakat o şeyleri kullanma fırsatını elde etseydim, Eski çağlardaki insanları izlerdim. Her gün bizi kimse tanımıyor deyip duruyorsunuz. Bir hükümdar sizi tanıyacak olursa o zaman ne yapacaksınız? Tuğlu telaşla yanıt verdi. 10.000 bin savaş arabası olan bir ülkeyi başka bir ülke kuşatırsa, halkı yiyecek sıkıntısı çekerse, böyle bir ülkenin yönetimi bana verilirse, 3 yıl içinde ben halkı yürekli kılmaya çalışır ve doğru ilkeleri tanımalarına yardım ederim.'' dedi. Üstad gülümsedi. Yan Yu'ya dönerek dedi ki, senin isteklerin nedir? O yanıt verdi. Orta büyüklükte bir ülkenin başında olsam, 3 yıl içinde halk için çok şeyler yapardım. Tören kurallarını ve müziğin öğretimi konusundaysa, bunu yapacak üstün insanın ortaya çıkmasını beklerdim. Peki senin isteklerin nedir Cı? Cı şu yanıtı verdi. Yeteneğimin bu gibi şeylere erişmiş olduğunu söylemek istemem. Ama bunları öğrenmek isterim. Atalar Tapınağı'nda, hükümdarın yanında, koyu ve dört köşeli giysiler içinde ve siyah keten şapkayla bir yardımcı olarak bulunmak isterim. Üstad son olarak T'ye sordu. Tin, senin isteğin nedir? Tin gitar çalıyordu. Durdu. Çalgısını bir yana bıraktı. Ayağa kalkarak dedi ki, ''Benim isteklerim, bu üç arkadaşın isteklerinden, amaç bakımından farklıdır.'' Üstad, Bunlarda ne gibi bir zarar görüyorsun diye sordu. Sen de istediklerini söyle. Bunun üzerine Tin dedi ki, Bahar'ın son ayında o mevsimin giysi ve şapkalarını giymiş olan 5-6 genç adam ya da 6-7 çocukla bir ırmakta yıkanmak ve sonra yağmur sunağından esen elle serinlemek ve şarkı söyleyerek eve dönmek isterdim. Üstad içini çekerek, ben de Tin'in düşüncesindeyim dedi.